Papaz babacan bir tavır takınarak ekliyordu. Din ödevlerini biraz safsaklıyordun çünkü. Kiliseye pek zeyrek geliyordun. Birkaç yıldır da kutsal mihraba yaklaşmadın. Anladık işin gücün var. Bu ölümlü dünyanın hayhuyu yüzünden ruhunun esenliğini düşünmeye zaman bulamadın. Ama şimdi bunu düşünmek zamanı geldi çattı artık. Bununla birlikte umudunu da kesme. Ben ne büyük günahkarlar tanıdım. Tam Tanrı katına çıkacakları sırada ki senin için iş o aşamaya gelmedi henüz biliyorum. Onun rahmetini dilediler de çok daha iyi koşullar içinde öldüler. Sen de onlar gibi bize iyi örnekler verirsin umarım. Sonra akşam Meryem anayla göklerdeki babamıza birer dua etsen ne çıkarsan ki. Evet yap bunu, hatırım için. Ne yitirirsin yani? Söz veriyorsun değil mi? Ah, söz verdi zavallı. Papaz diğer günlerde de görmeye geldi onu. Hancı kadınla konuşuyor, kelime oyunlarıyla, şakalarla dolu öyküler bile anlatıyordu. Ama Hippolit'in bunları anladığı yoktu. Sonra durumu elverişli bulur bulmaz kendini toparlayarak yine din konularından söz etmeye başlıyordu. Çabaları boşa gitmemişe benziyordu. Çünkü çok geçmeden bizim topal, iyileşirsem ben skora hacca gideceğim inşallah demeye başladı. Burnison da fena olmaz dedi, fazla mal göz çıkarmaz. Ne yitirirsin bu yüzden? Eczacı... ...papazın dalavereleri dediği bu işler karşısında öfkelendi. Ona bakılırsa bu işlerin Hippolit'in iyileşmesine zararı dokunuyordu. Onun için Bayan Lefrançois'a devamlı... ...bırakın onu kendi haline canım bırakın diyordu. Böyle sofuca şeylerle moralini bozuyorsunuz onun. Kadıncağızın artık hiçbir şeyi dinlediği yoktu. Her şeyin nedeni oydu. Hatta inad olsun diye hastanın baş ucuna okunmuş su dolu bir kap astı üstüne de bir şimşir dalı yerleştirdi göründüğü kadarıyla cerrahlık kadar dinin de İpolit'e bir yardımı dokunmuyordu bacağındaki o önlenemez çürüme aşağıdan karnına doğru çıkmaya devam ediyordu İlaçları da devamlı çeşitlendiriyorlar lapaları sürekli değiştiriyorlardı ama ıh eh, kaslar her gün biraz daha gevşiyordu. Öyle ki günün birinde Bayan Lefrançois Şarl'a bu işten umut kalmadı artık. Neufşatel'den Canive'yi getirsek mi acaba? Çok ünlü doktordur o dediği zaman adamcağız başıyla evetledi. Canive tıp doktoruydu. 50 yaşındıydı. Durumu çok iyiydi. Kendisine de pek güveniyordu. Dize kadar kangren olmuş bu bacağı görünce küçümser bir edayla gülümsemekten kendini alamadı. Sonra kesin bir tavırla kesmek gerek bu bacağı dedikten sonra zavallı adam cazı bu hale sokmuş olan eşeklerin ağızlarının payını vermek için eczacının yanına gitti. Hume'yi redingotunun düğmesinden tutup sarsarak ezanede şöyle bağırıyordu. Paris'in buluşları bunlar. Başkentteki bayların Parlak düşünceleri bunlar işte. Şaşılık ameliyatı, hastayı bayırtmak için kloroform kullanmak ya da böbrek taşlarını çıkarmak gibilerden bir şey bu. Hükümet böyle canavarlıkları yasaklamalı. Kurnaz davranmak istiyorlar. Bazı ilaçlar atıyorlar ortaya. Ama sonunun nereye varacağını düşünmüyorlar bile. Henüz bu kadar güçlü değiliz biz. Bilgin değiliz. Kendini beğendirmeye çalışan züppeler çıt kırıldımlar değiliz biz. Biz hastalara bakar onları iyileştiririz. Sağlığı yerinde olan bir insanı ameliyat etmeyi aklımızdan bile geçirmeyiz. Topallığı düzeltmek ha? ha Topallık düzelir miymiş? Bir kamburu düzeltmek gibi bir şey bu. Bu ne? Bu sözleri dinlerken acı duyuyordu ama hissettiği huzursuzluğu dar kavukça bir gülümseyi şahitinde gizliyordu. Kanive'yi idare etmek zorundaydı çünkü bu doktorun yazdığı reçetelerin ta yön bile geldiği kadar oluyordu. Onun için Şarl Bovary savunmaya kalkışmadı. Hiçbir itirazda bulunmadı. Bağlı bulunduğu ilkeleri bir yana bırakarak onurunu kendi alışverişinin daha önemli olan çıkarları uğruna feda etti. Kanive'nin İpolit'in bacağını kesmesi köyün içinde büyük bir olay oldu. O gün bütün kasabalılar erkenden kalkmışlardı. Kalabalık ana caddeyi doldurmuştu ama sanki bir idam edilecekmiş gibi iç karartıcı bir hali vardı. Bakkalın orada Hipolit'in hastalığı üzerine tartışmalar oluyordu. Dükkanların hiçbir şey sattığı yoktu. Belediye başkanının eşi bayan Tuvaşe'de penceresinin önünden bir yere kımıldamıyordu. Operatörün gelişini görmek için o kadar sabırsızlanıyordu ki. Derken doktor arabasının içinde çıka geldi... Arabayı kendisi kullanıyordu. Şişman bedeninin ağırlığı altında arabanın sağ yayı çöktüğü için araba yürürken biraz yana yatıyordu. Doktorun yanındaki diğer minderin üzerinde de deri kaplı kocaman bir kutu görünüyordu. Doktor Leon Dorhan'ın sundurması altına kasırga gibi girince avazı çıktığı kadar bağırarak atı çözün dedi. Sonra atın yulaf yiyip yemediğini görmek için ahıra gitti. Çünkü hastaların yanına geldiğinde önce atı ve arabasıyla uğraşıyordu. Bu yüzden doktor hakkında çok tuhaf adamdır doğrusu deniliyordu. Fakat böyle kendinden emin oluşu yüzünden ona karşı daha çok saygı gösteriliyordu. Kıyamet kopsa kani ve en ufak bir alışkanlığından vazgeçmezdi. Ume hemen koştu. Doktor size güveniyorum dedi. Hazır mıyız? Hadi bakalım Marş. Eczacı kulaklarına kadar kızararak... ...ben çok duygusalımdır. Böyle bir ameliyatta hazır bulunamam dedi. İnsan ameliyatta seyirci olarak bulunursa... ...hayal gücü çoğalır. Sonra sinir düzenimde o kadar... ...kanive sözünü keserek yok canım... ''Tersine duygusuzluğa daha eğilimli görünüyorsunuz.'' dedi. Buna şaşmam da hani. Çünkü siz eczacılar, hiç mutfaktan dışarı çıkmazsınız. Bu da sonunda huylarınızı etkiliyor olmadı. Bakın bana, her gün sabah 4'te kalkarım. Soğuk suyla tıraş olurum. Hiç üşümem, vanila giymem, hiç nezle olmam. Bünyem sağlamdır. Bazen şu, bazen bu biçimde, Filozofça yaşarım. Ne bulursam onu yerim. Bu nedenle sizin gibi çıt kırıldım değilim. Tanrı'nın bir kulunu kesmek de bir tavuk kesmek gibi vız gelir bana. Bundan sonra yine de alışkanlık, alışkanlık diyebilir misiniz bakalım? Bunun üzerine yorganlarının altında buram buram terleyen Hipolit'e hiç aldırmaksızın iki bay bir konuşmadır tutturdular. Eczacı bir operatörün soğukkanlılığını bir generalinkine benzetti. Bu benzetiş kanivenin hoşuna gitti. Mesleğinin gerekleri hakkında uzun uza diye konuştu durdu. Diplomasız doktorlar mesleği küçük düşürüyorlardı. Ama o mesleğini yine de kutsal bir ödev sayıyordu. Sonunda yeniden hastanın durumuyla ilgilenerek, menin getirdiği sargıları inceledi. Bu sargılar ilk ameliyat sırasında da kullanılmıştı. Sonra hastanın bacağını tutacak birini istedi. Adam gönderip Lestibadua'yı çağırttılar. Kanive de kollarını sımadıktan sonra bilardo salonuna geçti. Eczacı ise Artemis hancı kadının yanında kaldı. İki kadının yüzleri Önlükleri gibi bembeyazdı, hepsi kapıdan yana kulak kabartıyorlardı. Bütün bunlar olup biterken Charles Bovary evinden dışarıya adım atma yürekliliğini gösteremiyordu. Aşağıda salondaydı, yanmayan ocağın başına oturmuş, başını önüne eğmiş, iki elini kavuşturarak gözlerini bir noktaya dikmişti. Ne terslik ya Rabbi, ne berbat iş diye düşünüyordu akla gelebilecek bütün önlemlerini almıştı da işe kaderin parmağı karışmıştı kim ne derse desin İpolit sonradan ölürse onu kendisi öldürmüş olacaktı sonra hastalarını ziyarete gittiği zaman kendisine bir şey sorulursa ne diyecekti bununla birlikte belki bir noktada aldanmış mıydı acaba arıyordu ama bulamıyordu bunu En ünlü operatörler bile aldanabiliyorlardı pekerler. Ama böyle desek kimse inanmazdı ki tersine herkes güler, olmayacak dedikodular yapardı. Ta Forges'e, Neufşatel'e, Ruan'a her yana yayılacaktı bu. Kim bilir belki de meslektaşları aleyhinde yazılar yazacaklardı. Bundan da bir kalem kavgasıdır kopacak... Gazetelerde şuna buna yanıtlar vermek gerekecekti. Üstelik İpolit de pekala dava edebilirdi onu. Şerefinin lekelendiğini, iflas ettiğini, mahvolduğunu görür gibi oluyordu. Bin çeşit olasılıkla dolu zihni bunların ortasında tıpkı denizde çalkalanan dalgaların alıp götürdüğü boş bir fıçıya andırıyordu. Emma da karşısına oturmuş onu seyrediyordu. Kocasının duyduğu utancı paylaşmıyordu. Başka türden bir utanç duyuyordu. Böyle bir adamın az buçuk değeri olduğunu sanmıştı. Onun ne beceriksiz biri olduğunu sanki 20 kez denememiş gibiydi. Shawl odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Çizmeleri döşeme tahtasının üzerinde gıcır diyordu. Emma oturtan raşkına sinirme dokunuyorsun dedi şarlie yine yerine oturdu